darum dat is ook de discussie maar eh طيب الحمد لله والصلاه diyor ki ağaçla veya taşla taşla veya buna benzer şeylerle bereket arama babı bereket Arapçada bereket, lügat manası çoğalmak demektir. Yani bir şeyde bereket demek çoğalma manasında. Bereketin olabilmesi için bir şeyde bereket olabilmesi için Kur'an ve Sünnet bu şeyde bereket verdiği beyan etmesi gerekir. Bu bereket dünyevi şeylerde olabilir. Ne gibi ilacın diyelim bereketi var, şifa veriyor. Ve hatta uchravi şeylerde olabilir ahirette. Namazın bereketi var ne var? Sevap onda, ahirette alacaksın. Veya bir şey hem dünyevi hem de uhrevi olabilir. Kur'an gibi. Kur'an okuduğun zaman sevabını ahirette göreceksin. Ancak dünyada da bereketi olabilir. O da sana iş, şifa verebilir okuduğun zaman birisinin üzerine. Ve bereketin, bir şeyin bereketi olabilmesi için dedik birinci şart Kur'an ve sünnette e, belirtilmesi gerekir. Yani Kur'an ve sünnet diyecek ki bu şeyde bereket var. Ne gibi? Misal bazı zamanlarda bereket vardır. Ne gibi? Ramazan ayında bereket vardır. Kadir gecesinde bereket vardır. Bunun bereketi de ne? O gün çok şey ibadet yaptığın zaman çok şey sevap alırsın. Veya bazı mekanlarda bereket vardır. Mekke gibi namaz kıldığın zaman yüz bin defa sevap. Medine gibi bin defa. Mescid-i Aksa gibi he, el, e, beş yüz defa. Zaman olabilir, mekan olabilir veyahut hatta şahıslar olabilir. Müslümanlar gibi. Müslümanlarda bereket var mı? Var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir ağaç var ki onun bereketi, müminin bereketi gibi o da ee, hurmacı. Müminlerde de bereket vardır. Daha veya hallerde bereket olabilir. Ne gibi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi Topluca yemek yiyin, ayrı ayrı yemek yemeyin ki allah Teala bereket versin. Yani topluca yemek yemekte bereket vardır. Hallerde de olabilir. Müminlerde de bereket vardır dedim. Müminlerdeki e, şüphesiz ki en büyük bereket Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdedir. Fakat Peygamberin bereketi mutaddidir. Yani başkasına sirayet edir. Yani elin dokunduğun zaman sana bereket geçer. Peygamber'e dokunduğun zaman veya onun saçına, sakalına dokunduğun zaman sana bereket geçer. Bu diğer müminler için geçerli değildir. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için geçerlidir. İkinci, birinci şart Kur'an ve sünnette bereket var diye geçmesi gerekir. İkincisi, bereketi nasıl arayacağını diye yine Kur'an ve sünnet belirler. Keyfiyeti, nasıllığını Yine Kur'an ve sünnet belirler. Ne gibi? Kur'an ve sünnet işte ee, demiş ki diyelim ki sahur yemeği değil mi? Sahur yemeğinde bereket vardır. Sahur yemekte bereket nedir? Sen o yemeği yemendir. Sen desen ki ben sahur yapacağım evimden cinleri kovmak için. Ne yapmış olursun? Bidata girmiş olursun. Çünkü nasıllığını Kur'an ve sünnetin belirttiği şekilde yapmamış oldun. Kur'an ve sünnet bir şeyde bereket var diyorsa aynı şekilde nasıllığını da Kur'an ve sünnetten öğrenmen gerekir. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla bir kişi desir ki ben sahur yapacağım cinleri kovmak için falan bu kişi bidata girmiş olur. Aynı şekilde alimlerde diyelim bereket var değil mi? Bu bereketi nasıl ararsın? Kur'an ve sünnetin belirttiği şekilde onu, o alimlerin ilminden istifade ederek bereketinden istifade edersin, ararsın. Ancak bir kişi dese ki ben alimlerin bereketini işte onlara el sürerek yapacağım derse ne, ne, ne yapmış olur? Yine aynı şekilde Kur'an ve sünnetin anlattığı şekilde yapmış olmaz ve bidate girmiş olur. Peki bir kişi dese ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, de bereket ar aranabiliyor. Yani ona el sürülebiliyor. Sakalından, saçından veya ee, terinden bereket aralabiliyor. El sürdüğün zaman bereket geliyor. Bu nasıl ki peygambere yapılıyorsa aynı diğer alimlere de yapılır. Alimler peygamberin varisleridir dese. Kıyas yapsa yani. Ki bunu yapan alimler var. Caiz diyen alimler var. Böyle kıyas. İbni Hacer'ı asqalani Nebavi gibi Büyük alimler diyor ki nasıl ki peygamberden bereketi arıyorsan aynı şekilde salih insanlardan da onlara dokunarak bereket ar aranabilir diyorlar. Cevap olarak deriz ki şüphesiz ki bu yanlış. Niye? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra sahabeler birbiriyle bereket aramadılar. Dolayısıyla terk ettiler. Burada bir terki sünnet var yapmadılar. Sizin yaptığınız ise nedir? Kıyastır. Yani başka insanları, salih insanları peygambere kıyas yapıyorsunuz. İlim ehlinin bir kaydası var. Terkif sünnet ile kıyas çatıştığı zaman kıyas fasid olur, batıl olur. Anlayabildiniz mi? Burada e, sahabe radiyallahu teala anhum birbiriyle bereket aramamışlar. Dolayısıyla icma ile sahabenin icmasıyla bu bu caiz değildir. Bu caiz değildir. Tayp. Tamam. ikinci şart dedik nasırlığın da Kur'an ve sünnet belli etmesi lazım. 3. şart ise o, bere, o bereketin o bereketin o şeyden değil de Allahu Teala'nın verdiğine inanmaktır. Yani bir şeyde bereket var bu o sadece sebeptir. Ancak asıl bereket kimden geliyor? Allahu Teala'dan gelir. Aynı şey gibi ilaç gibi ilaç şifa olmana bir sebeptir. Ancak şifayı veren kimdir? Allahu Teala'dır. Dolayısıyla kardeşler bazı insanların, mesela hacaril esvede el dokunuyor, sonra üstüne falan sürüyorlar. Bu nedir? Yanlıştır. Çünkü hacaril Esved'de falan onun bereketi onda bir bereketi olduğundan değil. Onun bereketi onu öpmektir. Sünnete uyarak bu yapmaktır. Yoksa onda bir bereket var. Elimi süreyim de e, e, elbiseme falan süreyim değildir. Femtüm. Tayyip bir kişi Kur'an ve sünnette olmayan şeyden bereket ararsa Kur'an Kur'an ve sünnetin belirtmediği şeyden bereket ararsa, ararsa bunun hükmü nedir? Hükmün ya büyük şirk olur ya da Ya da küçük şirk olur Bir kişi derse ki bu şey Bu ağaç bu taş kendisi Bana bereket veriyor Veya bu kabir bu türbe bana Bereket veriyor Bana faydası oluyor feyiz geliyor İşte bereketinden istifade ediyorum bu veriyor Derse bu adam kafir olur Çünkü Allah'tan başkasından bir şey Yaramış olur Yok dese ki bu, bunlar sadece sebeptir. Asıl bereketi veren e, allah Teala'dır. Fakat bunlar sadece sebeptir dese bu kişi e, dinden çıkmaz fakat, fakat küçük şirke girmiş olur. Niye? Çünkü bizde bir kayda var. Hakiki sebep olmayan şeyleri sebep kabul eden küçük şirke girer. Ne gibi? İşte nazar boncuğu bu gibi şey. Hakiki sebep değil. Sen onları sebep kabul ediyorsun. Küçük şirke giriyorsun. Daha uğursuzluğa inanmak gibi. Bu şey uğursuzluk hakiki bir sebep değil uğursuzluğa. Fakat sen ona inandığından dolayı sebep olduğunu küçük şirke giriyorsun. Dolayısıyla bu bir kaydedir. Hakiki sebep olmayan bir şey sebep olarak kabul ettiğin zaman şirke girersin. Bu da küçük şirktir. Aynı şekilde bereket aramak da eğer o şeyde bereket sebeptir dersen o zaman küçük şirk olur olur. Yok bu bana bereket veriyor dersen o zaman o zaman büyük şirk olur. Kısacası ee, bereket kısacası böyle. Anlayabildiniz mi? Soru. Tayip. Tamam. Allahü Teala diyor ki Eferaitumul Lat ve'l Uzza ve Manat'ı üçüncü Lat ve Uzza ve menatı bana haber ver. Ayetin öncesinde işte Allahü Teala bunu yarattı, bunu yarattı diyor. Sonra bu üç put bir şey yaratabilir mi? Diye, bana haber verin diyor allah Teala. Muhammed İbni Abdülvehhab bereket babında bu ayeti almasının sebebi şudur. Çünkü Mekke müşrikleri Lat-Uzza ve Menat putlarından bereket arıyorlardı. Bundan dolayı da şirke giriyorlardı. Aynı şekilde bir kişi bereket olmayan bir şeyden bereket ararsa Türbelerden gibi bunlar bana bereket veriyor. Aynı Mekke müşrikleri gibi yapmış olur ve şirke girmiş olur. Ki bu da büyük şirktir. Lat, Taif'te bulunan bir puttur. İki, de, iki şekilde okunmuştur. İki kıraatı vardır. Cumhur, La Te diye okumuştur. Bazı alimlerde i̇bn Abbas gibi. El La yani Te'yi şeddeli olarak, olarak okumuştur. Lat şeddesiz olduğu zaman ilahtan müştaktır. İlahtan türemiştir. Yani Allah kelimesinden türemiştir. Şeddeli olduğu zaman lette kelimesinden türemiştir. Lettenin manası karıştırmak demek. Mekke müşriklerinde e, suyu seviq denilen bir yemeğe karıştırıp hacılara veriyordu bir şahıs. Sonra öldükten sonra müşrikler bunun putunu yaptılar ve onda ukuf ettiler. Yani onun orada durdular ve bereket aramaya başladılar. Bundan dolayı Lâddi isimlendirilmiştir. Uzza ise Allahü Teala'nın El-Aziz isminden türemiştir. Allah'a şirk koşarak Allah gibi onun isminden türeyip bir put yapmışlar. Bu da Uzza putu ve Mekke'de bulunan ve putların en büyüğü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettik, e, fethettikten sonra sahabenin bir tanesini yolluyor. Bu putu kırması için ve bu putu e, kırıyor. Menat, üçüncü put ise el-menat bu da e, mena kelimesinden türemiştir. Bunun manası da akıtmak demek bu putun önünde çokça kan akıtıldığından dolayı kurban kesildiğinden Aynen. dolayı menat diye isimlendirilmiştir. Mina gibi. Mina neden? Niye Mina diye isimlendirildi? Çünkü Mina'da e, insanlar çokça kurban keserek kan akıtıyorlardı o gün. Mina'da Haç'ta çokça kurban kesiyorlardı ve e, kan akıtıyorlardı. Aynı şekilde Menat putu da kendisinin önünde çokça kurban kesildiğinden dolayı menat diye isimlendirilmiştir. Fimtumkif. Bu üç putudan daha fazla bilgi almak isterseniz Kelbi'nin Kitabul Asnam isimli kitabına bakabilirsiniz. Kelbi'nin Kitabul Asnam putlar isminde bir kitabı vardır. Bu kitapta Mekke müşriklerinin bütün putları hakkında ee, tehlif, e, malumat vardır. Bu put neydi, neredeydi, şekli nasıldı diye. Bu puttan e, malumat, bu kitaptan malumat alabilirsiniz. Ebu Vakid'in Leysi'nin hadisinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Huneyn'e çıktık ve küfürden yeni dönmüştük. Yeni Müslüman olmuştuk. Müşriklerin bir ağacı vardı, sidre bir ağacı vardı. Müşrikleri orada silahlarını asıyorlardı bereket araması için. Ona zat-ı envat deniliyordu. Biz de dedik ki ey Allah'ın Resulü onların bir zat-ı envat olduğu gibi sen de bize bir zat-ı envat yap. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber inna sunen bu bir sunendir. Yani sunen yollarda demek. Şunu kastediyor siz onların yollarını takip edeceksiniz. Müşriklerin Musa Aleyhisselam'a beni İsrail'in Musa Aleyhisselam'a dediği gibi dediniz. Onların ilahlar olduğu gibi bize de bir bize de bir ilah yapın. Bu hadis Termediye geçiyor. Ama <gülüyor> hal bu hadiste geçen, icallene <gülüyor> Onların zat envatı olduğu gibi sen de bir zat envat yap. Sözü ilimehli arasında ihtilaflı bir kastı nedir diye ilim ehli arasında ihtilaflı bir meseledir. Bazı alimler diyor ki İbni Teymiye gibi diyor ki sahabe Mekke müşrikleri gibi inanmıyordu şüphesiz ancak şöyle dediler benzeme babından dediler dediler ki sen bize böyle bir ağaç yap bu ağacın bereketli olduğuna inanmıyoruz ancak sen bize öyle bir ağaç yap ki Allah'a dua et de bu ağaç bereketlensin biz de o ağaçtan bereket arayalım. Allah'a sen dua et, yoksa bu ağaçta bereket olduğuna inanmıyoruz. Sen Allah'a dua et, Allahu Teala bu ağacı bereketlendirsin. Dolayısıyla biz de bu ağaçtan bereket arayalım diyorlar. Bunu demek teşebbüh, benzeme olduğundan dolayı bu haramdır. Ancak şirk değildir. Çünkü o ağaçta bereket olduğuna inanmıyorlar. Allah bereket verecek diyorlar. Peygamber izin verirse bereket arayacaklar. Bu birinci görüş. İkinci görüş ise ikinci görüş ise aleykümselam, Gerçekten inandılar. Yani Mekke müşürüklerinin bir ağacı olduğu gibi Bizde bir e, Bizde bir Zat-ı Envat ağacı yap, yap Bu ağaçlarda Bereket var diye inandılar gerçekten. Bu ikincisi ise Küfür yani şirktir. Birincisi şirk değil. ikincisi Şirktir çoğu alimlerde Muhammed İbni Abdülüheb gibi bu ikinci görüşteler. Fakat e, müşrik olmadılar. Niye? Çünkü cahil idiler. Çünkü cahil idiler. E, cehalet olması onların müşrik olmasına manidir. Cehalet ise kişinin cahil olarak şirk işlemesi ise o kişinin müşrik olmasına manidir. Ancak bir şekilde mani olmayabilir. Kişi cehaleti kendi sebebinden dolayı, dolayı ise öğrenebilir, öğrenme imkanı vardır fakat e, aldırış etmediğinden dolayı öğrenmiyorsa bu kişi mazur değildir. Aldırış etmediğinde, öğrenme imkanı varken aldırış etmediğinden dolayı öğrenmediyse bu kişi mazur değildir. Ancak bir kişi Kendisine beyan edilmemiş bu şeyin şirk olduğunu. Kimse de bunu anlatmamış, yeni Müslüman olmuş, daha da yaşıyor. Bunu din olarak biliyor. Hiç şirk olduğunda hiç kimseden duymamış, şey etmemiş, okumamış. Ha, bu kişi mazurdur. Yaptığı şey şirktir fakat kendisi müşrik değildir. Ne zaman bu kişiyi müşrik olarak e, hüküm verirsin? Hüccet ikame edildikten sonra. Bu kişiye anlatıldıktan sonra. Çünkü Allahü Teala buyuruyor ki وَلَئِنِ اتَّبَعْتِ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Onların hevalarına uyarsan. Sana ilim geldikten sonra onların hevalarına uyarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Sana ilim geldikten sonra. Demek ki sana ilim gelmeden önce onların hevasına uyarsan zalimlerden Olmazsın. i̇bn Temiye diyor ki buradaki havada da umum ifadedir. Yani bütün hevalar. ister haram olsun, ister şirk olsun, ister başka bir şey olsun. Umum ifade ettiğinden dolayı şirk de buna dahildir diyor. Bazı insanlar diyor ki cehalet özür değildir. Niye? Çünkü sen bir kişi cahil olarak zina etse bu kişiye ne, ne isimlendiririz? Zinakar deriz. Cahil dahi olsa zina etse deriz ki buna bu adam zinakar deriz. Saholele. Aynı şekilde cahil olarak şirk işlerse bu adama ne deriz? müşrik deriz. Aynı zinakar dediğimiz gibi. Femtüm. Buna cevap olarak deriz ki zinakarın evet cahil olarak zina işleyen kişiye zinakar deriz. Aynı şekilde cahil olarak diyelim Allah'tan başkasına kurban kesene zinakarın e, mukabili nedir burada? Allah'tan başkasına kurban kesene kurban kesen deriz. Bak zina yapan zina yapıyor. Burada kurban kesiyor. Kurban kesen deriz. Ancak zinakara fasık demeyiz. Çünkü cahil kişi. Bilmiyordu. Aynı şekilde burada da kurban kesene müşrik demeyiz. Anlayabildim mi? Zina, zinakarın e, karşılığı kurban kesendir. Zinakarın fasık, günahkar olması ve olmaması, günahkarın, fasığın karşılığı ise müşriktir. Ona denk geliyor. Femtüm. Dolayısıyla nasıl ki cahil olarak zinakar yapan kişiye fasık demiyorsak, günahkar demiyorsak, aynı şekilde cahil olarak şirk işleyen kişiye de, kişiye de e, müşrik demiyoruz aynı şekilde bazı insanlar diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası cahiliye dönüm, döneminde fetret devri, dev, devrinde e, vefat etti ona rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o ateştedir diyor Aynı şekilde bu zamanda bir kişi cahil olarak şirk işlese o da ateştedir. Cevap olarak deriz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babasının ateşte olması belki de kendisine hüccet ikame edilmişti. Çünkü o zaman İbrahim aleyhisselamın dini halen mevcuttu. Dini duydu veya inanmadı. Belki de olabilir o. veyahutta da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala peygambere haber verdi. Allah-u Teala e, peygambere haber verdi ve dedi ki işte kıyamet gününde baban imtihan olunacak ve imtihanı geçemeyecek. Dolayısıyla ateşe olacak. Bu ihtimal da var. Dolayısıyla ihtimal olduğundan dolayı bunu delil olarak getirmek e, bunu delil olarak getirmek e, doğru değildir. Aleyh kull hal hadisin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki leterka bunne senen men kana قبلكم siz sizden öncekilerinin sünnetine uyacaksınız. Dolayısıyla bu ümmette bizden öncekileri sünnetine Yahudi ve Hristiyanların sünnetine uyulacaktır. Peygamberin dediği gibi hatta Kertenkele'nin deliğine girseler dahi siz de Kertenkele'nin deliğine ee, gireceksiniz. <gülüyor> Bu babdan sonra Muhammed İbn Abdullah Başka bir bab zikrediyor. O da babu mecafi zebh ile gayrilla. Allah'tan başkasına kurban kesme babı. <gülüyor> kurban kesme kardeşler ibadettir. Kan akıtmak. Daha, daha doğrusu şöyle diyeyim kurban kesmek hem imba, ibadet olabilir hem de ibadet olmayabilir kurban kestiğin zaman hem ibadet nasıl olmayabilir sen o kurbanın kastın et için kestiğin zaman et yemek için misafere ikram etmek için bu e, ibadet değildir ancak kastın kan akıtmak ise kan akıtmak ise Sırf kastın kan akıtmak ise O zaman ibadete girmiş olur Ve e, Ancak Allahü Teala'nın hakkı olur Mesela kurban bayramlarında Biz kurban kesiyoruz Niye kurban kesiyoruz Hedefimiz ne Allah için kan akıtmaktır Oradaki bir tek hedef var O da Allah için kan akıtmaktır Hedef kasıt et değildir Et olsaydı Kasıt et olsaydı O zaman kurban kesmeye Bayramlarda kurban kesmeye gerek kalmazdı Kasaptan 30 kilo et alırdım yine. Yine mümkün olmuş olurdu. Fakat Kurban Bayramlarında kasaptan 30 kilo et alsan geçerli midir bu? Geçerli değildir. Çünkü kasıt nedir? Kasıt kan akıtmaktır. Allah için kan akıtmak. Dolayısıyla kastın kan akıtmaysa bu ibadete girmiş olur ve ancak Allah Teala'nın hakkı olmuş olur. Ancak Allah Teala'nın hakkı olmuş olur. Bundan dolayı bu kan akıtmayı Allah'tan başkasına yaptığın zaman şirke girmiş olursun ve kafir olmuş olursun. Ne gibi? Bazı insanların türbelere kan akıtması gibi. Türbelere veya kabirlere kan akıtan kişinin kaslı gerçekten ben bu ölüye tazim ediyorum, hürmet ediyorum, bunu yüceltiyorum diye kurban keserse bu kişi kafir olur. Yok dese ki ben bunu Allah için kesiyorum fakat burada daha eftal, kabirde daha eftal bu kişi şirke girmiş olmaz ancak bidata girmiş olur. -tüm. Kurban kesmek ise dört kısımları vardır. Bu kısımlardan bir tanesi kurbana Allah'a kesmek ve Allah'ın ismini anarak Allah'a kesmek. Bu tevhiddir. Allah için kesiyorsun ve Allah'ın ismini anıyorsun. Hem kurban ibadetini Allah'a yapıyorsun hem de keserek Allah'tan yardım diliyorsun. Bu tevhiddir. İkincisi kurbanı Allah için kesmek fakat Allah'ın ismini anmayarak başkasının ismini anarak kesmek. Bu da bu da şirktir. Çünkü kurbanı Allah'a kes kes kesiyorsun evet ama istiğane yardımı Allah'tan başkasından diliyorsun. Çünkü fulanın ismiyle kesiyorum desem İsa'nın demek ki İsa ile sen yardım diliyorsun. Üçüncüsü kurbanı Allah'tan başkasına kesmek Allah'ın ismini anarak bazı yani bu türbelerde bilmem falan kurban keserek ne diyorlar? Bismillah diyorlar kurban kesiyorlar. O kurbanı Allah'tan başkasına kesiyorlar ama Allah'ın ismini anarak kesiyorlar. Bu kişi şirke girmiş olur mu? Kurbanı kesmede şirke girmiş olur. Ancak yardım dilemede Allah'ın ismini anıyor. O yani o Orada şirke girmiyor ama kurbanı kesmekte kan akıtmakta şirke giriyor. Dördüncüsü ise kurbanı Allah'tan başkasına keserek Allah Allah'tan başkasının is, ismini anarak Allah'tan başkasına kesmek. Şüphesiz ki bu da her iki taraftan hem yardım dilemede hem de iba, diğer ibadette kurban kesme ibadetinde e, şirktir. Dolayısıyla kardeşler bak <gülüyor> bazı ülkelerde devlet reisi falan geldiği zaman ne yapıyorlar? Onun önünde kurban kesiyorlar. Bu amel eğer o kişi bu ameliyle o devlet reisine o şahsa tazim etmek için yüceltmek için kastı buysa ki kastı genellikle o oluyorlar. Çünkü özellikle o devlet reisi o kurbandan yemiyor. Etini yemiyor. Kesiyorlar. Zaten gidiyor adam. Demek ki kastı İkram etmek için, etini ikram etmek için değil. Kastı nedir? Sırf o şahsa tazim etmek, hürmet etmek, yücretmek için kesiyor. Dolayısıyla bunu yapan kişi kafir olmuş olur ve şirke girmiş olur. Ancak yok kastı gerçekten bir kişi geldi ben buna et ikram edeceğim. Et ise bu kişi, bu, bu şirk değildir. Çünkü kastın burada nedir? Kastın ettir. Eti almak için de mecbur kesmen lazım. Yok başka türlü e, olamadığından dolayı. <gülüyor> Allahü Teala diyor ki, "Qul inna salatiwanusuki". Şu an bur burada kurbanın ibadet olduğuna delil getiriyor. Bir şeyin ibadet olup olmamasını nasıl nasıl biliyoruz? Kur'an ve Sünnet'te diyorsa, bu, diyorsa ki emre diyorsa, bunu Allah için yap. <gülüyor> Veya da Allah bunu yaptığın zaman Allah seni sever diye geçiyorsa veya Allah o kişiyi övüyorsa bütün bunlardan anlıyoruz ki bu o zaman o zaman o şey ibadettir. Çünkü Allah'ın sevdiği, hoşnut olduğu şey ibadettir. İbadetten başka bir şeyden hoşnut olmaz. Diyor ki: "Kul Allahu Teala kul ki salati wa nusuki ve lillahi rabbil ki benim namazım, kurban kesmem Ölümüm ve hayatım ancak Allah içindir. Alemler Rabbı olan Allah içindir. Burada diyor ki namazım Allah için. Aynı şekilde nusuki kurban kesmem Allah içindir. Dolayısıyla nasıl ki Allah'tan başkasına namaz kıldığın zaman şirke giriyorsan, aynı şekilde Allah'tan başkasına kurban kestiğin zaman şirke girersin. Bir kişi derse ki, kurbanı Allah'tan başkasına keseceğiniz delili nedir? Derse ne, ne diyeceksiniz? Diyeceksin ki, Kurban ibadettir. İbadette Allah'tan başkasına yapılmaz çünkü şirke girersin. İbadet olduğuna delil ise ul inne salati ve nusuki ve mehyaya. ayetini okuyacaksın veyahutta fasalle li rabbika van harrabi rabbin için namaz k Rabb'in için Rabbin için kurban kes. Ali radıyallahu teala anh'unun hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki lanallahu men zabaha li gayrilah. Allah'tan başkasına lanet eden Allah Allah lanet etsin. Lanet demek kardeşler allah Teala'nın rahmetinden kovulması için beddua etmek. Yani Allahu fulanen dediğin zaman şunu demiş oluyorsun. Allah bu kişiyi rahmetinden uzak etsin. Manası çıkmış oluyor. Manası bu yani. Ve lanet iki kısımdır. Devamlı olan lanet Allah'ın rahmetinden Devamlı uzak olan şahıs, bu da bu lanette kâfirler içindir. Çünkü onlar Allah'ın rahmetinden devamlı uzaktır. İkincisi ise bir mümin'e lanet ettiğin zaman bu da lan mu'nqat'e yani devamlı olmayan fakat e, belirli bir süre olan e, belirli bir süre olan lanettir. Bu da müminler için geçerlidir. Çünkü mümin her ne kadar ateşe girse dahi sonunda Cennete girecektir. Tevhid üzerine ölürse. Peki şahıslara lanet etmek caiz mi, caiz değil mi? Bu meselenin dört, dört mese konusu var. Birincisi kafirlere umum olarak lanet etmek. Şöyle Allah kafirlere lanet etsin. Allah münafıklara lanet etsin. gibi. Bu nedir? Bu icma ile caizdir. icmayı. İcmai e, İbni Hacer İl Asqalani nakledir. Dolayısıyla umumen Allah kafirlere lanet etsin, münafıklara lanet etsin caizdir. İkinci mesele kafirlerin muayyen şahıslara lanet etmek. Aleyküm selam. Kafirlerin muayyen şahıslarına lanet etmek. Mesela yolda bir kafir gördün. Dedin ki Allah ee, Allah sana lanet etsin diye mayyen şahslara lanet etmek. Bu caiz bir ilim ehli arasında bu da ihtilaflı bir konudur. Bazıları diyor ki eee mayyen şah kâfirlerin mayyen şahsına lanet etmek kafirlerin mayyen şahsına lanet etmek e, caizdir diyorlar. Bunun delili ise ne? Delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir adam içkiden içki içmekten dolayı sopayla vurulduktan sonra bir tanesi diyor ki Allah sana lanet etsin. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, la ve Buna lanet etme çünkü bu Allah ve Rasuluna, Allah ve Rasulunu seviyor. Allah ve Resulü'nü seviyor. İlim ehli diyor ki, bu hadisin mefhumu, bu hadisten anlaşılan konu şudur. Kafirlerin şahslarına lanet edebilirsin. Niye? Çünkü Peygamber o hadiste dediği gibi bu Allah ve Resulü'nü seviyor. Demek ki Allah ve Resulü'nü sevmeyen kişiye lanet edilebilir. Anlam bu, mefhumu yani altından çıkan mana budur. Peygamber diyor ki buna lanet etme çünkü bu Allah ve Resulü'nü seviyor. Demek ki Allah ve Resulü'nü sevmese lanet etmek caizdir. Kafirler de, müşrikler de Allah ve Resulü'nü sevmiyorlar. Dolayısıyla kafirler ve müşriklere Şahıs olarak lanet etmek caizdir diyorlar. Feymto. Lanet edilmez diyenlerin delili ise e, kafirlerin ve müşriklerin aynına şahsına lanet edilmeyenlerin şeyine delili ise şey ayeti getiriyorlar. Laysala kamin emre şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safan ibn Umayy Suhail ibn Amr ve Harith ibn Hisham lanet ettiğinde ayetiniyor diyor ki leyse leke minel emri şey senin elinde hiçbir şey hiçbir şey yoktur. Yani hidayeti erdiremezsin sen onların. Senin elinde hiçbir şey yoktur diye eee diyor. Dolayısıyla lanet etmekte yasaklanıyor. Caiz değildir diyenler de bu ayeti delil getiriyorlar. Allahu alem Doğru olan görüş yani ikisinin delili de bir sağlam delilleri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin indirilmesinin sebebi de diyorlar ki, caiz diyenlerin diyorlar ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık onların hidayetinden umut kesmiş, sanki hidayet bulamaz diye, ona nehi geldi? Yani artık sen umudunu kestin, onlar hidayet bulamaz falan diye, ondan dolayı nehi geldi? Yoksa lanet etmekten nehi gelmedi diyorlar. Evet. Tayyip <gülüyor> lanet eden şahsları yani şahslar kafirlerin aynına lanet edilirse yani en iyisi tabi Allah ve alem mesele hilafi ikisinin görüşü de güçlü ancak diyemezsen yanlısın yanlışsın veya öbürü yanlıştır diyemeyiz üçüncü mesele ise müminlerin Zulüme, müminlerin zalim olanlarına veya fasık olanlara umumen e, lanet etmek. Ne gibi? Allah zalimlere lanet etsin. Zalimler dediğin zaman hem kafirler altına giriyor hem de müminler altına giriyor. Ve Allah yalancılara lanet etsin. Birçok Müslüman da yalan söylüyor. Ve Allah işte he, e, hırsızlık yapanlara lanet etsin. Bu caiz mi? Bu caiz çünkü Peygamber Kur'an ve sünnette birçok nas var bu konuda. Kur'an'da geçiyor. Allah yalan söyleyenlere lanet etsin diye falan. Birçok nas var. Umumen böyle lanet edilirse bu caizdir. Peki müminlerin şahsına aynına lanet etmek caiz mi, caiz değil midir? Mesela ben bir mümine diyorum ki Allah sallana lanet etsin. Bu konu hakkında da ilmihal arasında iki görüş vardır. Birinci Görüş Müminin Aynına Şahsına lanet etmek Caiz değil diyorlar Buna delil olarak da Deminki zikrettiğim Hadisi getiriyorlar Bir kişi içki içene lanet ediyor Allah Resulü diyor ki ona lanet etme O Allah ve Resulünü Seviyor Dolayısıyla her mümin Allah ve Resulünü seviyor Dolayısıyla o mümine lanet etmek Caiz değildir diyorlar Başka bir hadis Allah Resulü dediği gibi mümin lanet edici, çokça lanet, lanet edici değildir. Dolayısıyla caiz görmüyorlar bazı alimler. Bazı alimlerde de caiz görüyor. Eğer o kişi sana zulüm etmişse, haksızlık yapmışsa veya günah fasık olmuşsa aynına şahsına lanet etmeyi caiz görüyorlar. Bunların delili ise Muslim'de geçen Ayşe radıyallahu teala Anha'nın hadisinde iki kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Odasına giriyorlar ve peygamberi kızdırıyorlar. Çıktıklarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara kötü konuşuyor ve onlara lanet ediyor bu iki kişiye. O iki kişiye lanet ediyor. Dolayısıyla diyorlar ki caiz gören alimler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o iki kişiye şahsına lanet etmiştir. Dolayısıyla ee, caizdir diyorlar. Doğru olan görüş nedir? Doğru olan görüş Allahu alem. Bu konuda da ikisinin de delili güçlü. Yani en islanet etmemen ama gerçekten zulüm yapmışsa sana falan inşallah diyebiliriz ki e, çünkü bu İmam Ahmed'in görüşü İmam Ahmed caiz görüyor. Yani Allahu alem bu konuda da tavakkuf ediyoruz yani duruyoruz. Hadisin devamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men la Allah anne ve babasına lanet edene lanet etsin. Bir kişi anne ve babasına lanet etmez. Fakat başka hadiste bundan kastını beyan ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Pe başka hadiste peygamber diyor ki Allah babasına lanet edene lanet etsin. Sahabe diyor kim babasını lanet eder ki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen Başkasının babasına kötü konuştuğun zaman, lanet ettiğin zaman, küfür ettiğin zaman o da senin babana küfreder ve lanet eder. Dolayısıyla sen sebep olmuş oluyorsun. Dolayısıyla bu gibi şeylerde dikkat edilmesi gerekir. Gerçi zaten mümine kötü konuşma yakışmaz. Hele hele babası hakkında veya başkası hakkında. Hadithin devamında peygamber diyor ki لَاَنَ اللّٰهُ مَنْ اَوَا مُحْدِثًا Kim bidatçıyı koruyana Allahu Teala lanet etsin diyor. Yani bidatçıyı sen koruduğun zaman, onu müdafaa ettiğin zaman e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lanetinden nasip almış olursun. Dolayısıyla insanlar bidat işlemese dahi fakat bidatçıyı koruduğu zaman, onları müdafaa ettiği zaman o da onun gibi bidatçıdır ve lanete mustahak olmuş olur. Hadisin devamında lan Allah meni men art yerin işaretlerini değiştirenin Allah teraner lanet etsin. Nasıl? Bu senin arsan, Komşusunun arsanın şeyini haddini hududunu biraz değiştiriyorsun, komşusunun arsasından haksız yere alıyorsun. Bu da Peygamber'in lanetine mustahaktır. Tayyip kardeşler. Lanet, bu gibi, bu zikrettiğim şeyler büyük günahlardandır. Yani Allah'tan başkasına kurban kesmek, bu şirk dedik zaten. Anne baba'ya lanet etmek, bidatçıyı müdafiye etmek ve yeri hududunu değiştirmek. Bunların büyük günah olduğunu nereden anlıyoruz? Bir şeyin büyük günah olduğunu nereden anlıyoruz? Veya günahlara girmişken şunu söyleyeyim. İslam'da büyük günah veya küçük günah var mıdır yok mudur? Var ise büyük günahın tarifi nedir? Küçük günahlar büyük günah olabilir mi? Bu konular Ehli Sünnet ve Cemaat'ın icmasına göre büyük günah ve küçük günah günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrılmıştır. Ehli Sünnet'in icmasına göre Cehmiye gibi fırkalara göre büyük günah veya küçük günah diye bir şey yoktur. O da başka bir sebepten dolayı, akidelerinden dolayı oraya girmiyoruz. Fakat ehli sünnetin icmasına göre İcma İbnü'l-Beyl nakleder. Der ki büyük günah diyor, iki, büyük günah ve küçük günah diye ikiye ayrılır günahlar. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Ellezîne istenebûne kebâira isme illellem." Onlar ki büyük günahlardan sakınanlardır. O müminler ki büyük günahlardan sakınanlardır. İllellem ancak küçük günah işleyebilirler. Peki büyük günah ve küçük günah iki ayrıldığına göre büyük günahlar nedir? Bazı alimler demiştir ki büyük günahları sayı ile tarif etmişlerdir. 7, bazıları 10, bazıları 40, bazıları 70'li Tarif etmişlerdir. Fakat doğru olan görüş, İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi büyük günahlar vasıf ile tarif edilir. Nasıl? Allahu Teala'nın ve Resulü'nün lanet ettiği, azapla müjdelediği, e, benden değildir dediği, ben ondan beriyim dediği, kıyamet gününde e, ateşle vaat ettiği, bütün şeyler büyük günaha girer. Veyahut da hat olan, dünyada hat cezası, el kesme, kafa kesme, taşlanma, zveip silahı, bir kadına iftira attığın zaman, bütün bunlar dünyada da gerekiyorsa, bunlar büyük günahlardandır. Yani ahirette peygamberin benden değildir, ateştedir, lanet olsun, ben ondan beriyim, cennetin kokusunu alamaz. Bütün bunlar büyük günahlardandır. Veya dünyada işte bir had cezası gerektiriyorsa bunun yaptığı şey de büyük günahtır. Anlayabildiniz mi? Tabii, bu bilindikten sonra büyük günah ve küçük günah diye iki ayrılır, ayrılır dedik. Küçük günahlar büyük günah olabilir mi? Ehl-i Sünnet'in inancına göre küçük günahlar büyük günah olabilir. Ne zaman? Bir küçük günahı ısrar edersen küçük günaha. Küçük günah her zaman ısrar ediyorsun, yapıyorsun her zaman. Fehimtu, <gülüyor> ne olmuş olur bu? Büyük günaha, büyük günaha çevrilmiş olur. İbn Abbas'ın da dediği gibi, la saghira ta mal israr. İsrar ile günah, israr ile küçük günah yoktur. Daha küçük günah mucahere ettiğin zaman, yani insanlara anlattığın zaman. Çünkü günahlarını insanlara anlatmak, ifşa etmek, izhar etmek caiz değildir. Sen onun da övünerek, küçük günahla övünerek insanlara anlattığın zaman bu büyük günah olmuş olur. Çünkü peygamber diyor ki kullu ümmeti muafa bütün ümmetim affolunmuştur ille'l mucahirun, ancak günahlarını gösterenler hariç. Onlar affolunmuş e değildir. Dolayısıyla kardeşler İbn Abbas'ın da dediği gibi Küçük günahlar büyük günahlar olabilir. Büyük günahlar da affolunmuş olabilir. Ne gille, tövbe ile işte istiğfar ile diğer salih amelleri ile, diğer salih ameller de büyük günahları affolunabilir. Aff edebilir. <gülüyor> salih ameller büyük günahları affedebilir dedik. Birçok hadiste geçiyor ki kim bunu yaparsa bütün günahları affolunur. Kim şöyle derse La ilahe illallah dersem insan bütün günahları affolunur. Kim haç yaparsa bütün günahları affolunur. Birçok hadiste böyle şeyler geçiyor. Peki bu bütün günahları affolunur'dan kastı sadece küçük günahlar mı affolunur yoksa büyük günahlarda affolunur mu? El İlim ehlenin icmasına göre icmayı İbn Abdülber nakleder. Bu hadislerde geçen bütün günahlara affolunur. Haç hac yapan misal gibi den kasıt küçük günahlardır. Ve bu bu konuda ilim ehlenin icmaz e, şeyi vardır. İcması vardır. İbn Abdülber nakleder. Büyük günahlara ise tövbe gerekir. Mechur kişinin tövbe etmesi gerekir. Dolayısıyla salih amellerin büyük günahlarına e, kefaret olması sadece Küçük günahlar için geçerlidir, büyük günahlar için geçerli değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki her namaz ile diğer namaz arasında bütün günahlara keffarettir ancak büyük günahlar hariç. Dolayısıyla bu namaz büyük günahları silemiyorsa diğer amellerin büyük günahları silmemesi silmemesi daha evladır. Femtüm. Tayyib. <gülüyor> Tariq ibn Şehab'ın hadisinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "Dehalel cennete raculun fi zubab." Bir kişi bir sinek yüzünden ateşe giriyor ve bir kişi bir sinek yüzünden cennete giriyor. Sahabe soruyor: "Nasıl olur ey Allah Resulü?" Peygamber diyor ki: "Bir adam bir yerden uğruyordu Oradakiler dedi ki buradan geçemezsin ta ki bizim putlarımıza kurban kesene kadar. O da diyor ki yanımda bir şey yok diyorlar ki kurban kes, Olev ki bir sinek olsa da. Sonra adam sineği tutuyor ve kurban kesiyor. Diğer kişi de yine diğer şahısta aynı diğer şahsı aynı şey diyorlar. O da diyor ki ben Allah'tan başkasına kurban kesmem ve o kişiyi tutuyorlar ve öldürüyorlar bu hadis ilim ehli arasında muşkil bir hadistir muşkil ne demek Problem. problemli bir, bir hadis ilim ehlinin bazı hadislerde sanki zahiri problemmiş gibi bazı hadisler var sanki zahiri problemmiş gibi bu konular hakkında ilim ehli kitaplar yazmıştır bu problemleri çözmek için Müşkilü'l-a'sar Tahavini gibi işte İbn Kuteybe'nin şeyi gibi e, kitabı gibi ismi neydi? İbn Kuteybe'nin kitabı <gülüyor> Muhtelifü'l-hadis gibi birçok kitaplar yazmıştır. Buradaki bu hadisteki problem şudur. Diyorlar ki bu put'a kurban kesmeyen şahıs nasıl cehenneme giriyor diyorlar. Niye? Ee, kesen kişi nasıl cehenneme giriyor diyorlar. Niye? Çünkü bu şahıs kurban kesmek niyetle bir alakası var. Yani müşrikler sana desin ki bizim putlarımıza kurban kes sen de kurban kessen Allah yoksa seni öldürürüz de derseler sen de kurban kessen Allah katında sorumlu musun, sorumlu değil misin? Şöyle. Mümin puta gelse, dersi "Ya kes ya da seni öldüreceğiz." derseler. Sen burada puta önüne zahirin kesiyorsan dahi niyetin ne olması lazım? Allah için kesmek lazım. Zahiren ben orada kesiyorum. Ancak niyetin sen benim niyetimi değiştiremezsin. Anlayabildin mi? Bu şahıs da nasıl yani bu şahıs da niyetini Allah için yapması lazımdı. Olev ki putun önünde kurban kesiyor kesse dahi niyetini nasıl Allah için yapmadı bu şahıs? Anlayabildin mi? Çünkü sırf o sinek yüzünden şahıs cennete ateşe girdi. Demek ki bu önce de Müslümanmış. Sırf o sineğin yüzünden ateşe giriyor. Demek ki bu şahıs niyetini Allah için yapmamış. Bu bir, ikincisi Burada bir zahir bir amel olsa da ikrah var. Yani ya seni öldürürüz ya da kurban kes. İkrah ise İslam'da nedir? İslam'da bir kişi seni zorlarsa, öl ölüm sebebiyle küfür söyledirirse, o şeyde mesul olmazsın. Allah-u Teala o şeyi affeder senden. Anlayabilir Ne? Sınır ölüm mü sınır? Sınır ölüm. Ölüm diye Kesinlikle... seni. için gerekirse devlet için başımı açarım. Veya Haram şeyleri yapıyorlar. Ya, buradaki zaruret işte ölüm zarureti. Ama dövme. Küfür söylemek için mi? Evet. Yok ölüm zarureti. İcma ile sadece ölüme şey diyorlar. Femme. <gülüyor> <gülüyor> İlim ehli buradaki hadisten diyor ki bazıları buradaki şahıs Buradaki şahıs demek ki niyetini Allah'tan başkasına yapmışlar. Allah'tan başkasına yapmıştır. Çünkü kurbanı keserken velev ki putun önünde gözüküyor gibi yani demek ki adam gerçekten niyetini niyetini o put için yapmış ve ateşe girmiş diyorlar. Dolayısıyla bu şahıs ateşe girmesinin sebebi bir sinekten dolayı oldu diyorlar. Şey şey o o hani şey Eee ismi ya, yas, ya? Hani onu hani öldüreceklerdi. O, ölümleydi, o da ölümdeydi. O da yani buna benzer. Ne? Aleykümselam. <gülüyor> hal Bu hadiste de beyan edildi, edildiği gibi bu şahıs sırf bir sinek yüzünden ateşe giriyor. O da o sineği Allah'tan başkasına kurban kesiyor. Dolayısıyla kim Allah'tan başkasına kurban keserse bu kişi e, bu kişi müşrik olmuş olur ve ateşe girmiş olur. Babun La yuzbahu lillahi bimekânu yüzbehu fîhi li ghayrillah. Bu Vakit geldi değil mi? Tamam burada duralım. İnşallah haftaya devam ederiz.